bugünkü masalımızın adı aslanla fare ormanlar kralı aslan ormanda bir gün avlanmaktan gelmiş çok yorulmuş yatmış uyumuş bir güzel minik ama yaramaz mı yaramaz bir fare aslanın üzerinde dolaşmaya başlamış aslan sinirlenerek uyanıp fareyi yakalamış Tam öldüreceği sırada fare yalvarmış. Ne olur beni bırak gün olur benim de sana bir iyiliğim dokunur demiş. Aslan farenin bu sözlerine gülerek sen küçük bir faresin bana ne iyiliğin dokunur ki deyip fareye acımış ve fareyi bırakmış. Fare sevinçle oradan uzaklaşmış aradan uzunca bir zaman geçmiş. Aslan bir gün avcıların kurduğu tuzağa yakalanmış. Aslan çırpınmış, bağırmış, çağırmış ama ne yaptıysa tuzaktan bir türlü kurtulamamış. Oradan geçmekte olan minik yaramaz fare aslanın bu durumunu görmüş. Hemen dişleriyle tuzağın iplerini kemirerek kesmiş. Aslanı düştüğü tuzaktan kurtarmış. Fare aslana beni küçük diye beğenmiyordun bak senin canını kurtardım demiş aslan böylece yapılan bir iyiliğin karşılıksız kalmayacağını ve kimseyi küçük görmemek gerektiğini anlamış iyi pamuk şekerleri